95. Mezmur Gelin, Rab'be sevinçle haykıralım. Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım. Şükranla huzuruna çıkalım. Ona sevinç ilahileri yükseltelim. Çünkü Rab, ulu tanrıdır. Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. Yerin derinlikleri O'nun elindedir. Dağların dorukları da O'nun. Deniz O'nundur. Çünkü O yarattı. Karaya da onun elleri biçim verdi. Gelin, tapınalım, eğilelim, bizi yaratan Rabbin önünde diz çökelim. Çünkü o tanrımızdır, bizse onun otlağının halkı, elinin altındaki koyunlarız. Bugün sesini duyarsanız, Meriva'da, o gün çölde, massada olduğu gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Yaptıklarımı görmelerine karşın, atalarınız orada beni sınayıp denediler. Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim. Yüreği kötü yola sapan bir halktır dedim. Yollarımı bilmiyorlar. Bu yüzden öfkeyle ant içtim. Huzur diyarıma asla girmeyecekler.